Ölüden Üçüncü Mektup Dostlarım, Biliyorum ki sizler, Ölümden çok korkuyor, O daracık tabutu, 2 metre çaputu, Zaman zaman düşünüp, Ürküyorsunuz. Acaba diyorsunuz, Ömür boyu gizlediğim bedeni, evire çevire kimler soyacak? Kaldırıp tahtaya kimler koyacak? Suyu kimler döküp, kim yıkayacak? Kirli tırnaklarıma bakıp boş verecek mi? Ayak kokularımı hoş görecek mi? Ve beden sırlarımı yüklenecek mi? Haklısınız dostlarım. Aranızda yaşarken ben de sizler gibiydim. Kendime neler sorar, düşüncelerimde neler kurardım. Soğuk bir kış gününde öldüğümü varsayar, buzlu mezar çukuruna battaniye koyardım ya da bazı kurtların mezar açtığını duyar kapakların ardına kalas dayardım oysa gördüm ki bunlar gereksiz duygularla boş kaygılarmış ne beni yıkayanlar sırlarımı verdiler ne mezara koyanlar orada buz gördüler ne de kurtlar gelerek kapıları vurdular Sizler artık bu türlü korkuları bırakın, yaşamanıza bakın. Çünkü henüz dünyada bakıp da görmediğiniz, kapısından geçip de içeri girmediğiniz ve dahası dostlarım hiç önem vermediğiniz öylesi hazlar var ki. Ne yazık ben onların çoğuna el sürmemiş, fakirlikten ağlarken serveti görmemişim. Ne ekmeği fark etmişim Doyarken ömür boyu Ne de içtiğim suyu Son nefeste anlamışım Nefesin varlığını Ve gerçek mutluluğa Dünyanın darlığını Kısaca Gün ortası gereksiz fener yakmış Gece karanlığında Kara gözlük takmışım Görmek için değil de Bakmak için bakmışım Biliyorum Çoğunuz gerçeklerden hoşlanmaz Bir tabut görmedikçe ölümü anmazsınız Kur'an oku der ama Henüz pek vaktiniz yok Eh bir gün o da olur Acele etmeyin çok Ne o darıldınız mı doğru söyleyen dosta Mektubu kesmeliyim Çünkü gidiyor posta